Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, Gönül Sadası'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kıymetli Hocam Saadettin Ökten ve Deniz Kemal Sayar. Bir Gönül Sadası programıyla daha beraberiz. Hocam keyfiniz, haliniz iyidir inşallah. Çok şükür elhamdülillah iyiyim efendim. Bir, bir denge kurduk hayatımızda. Biz zaten hep böyle dengelerin adamlarıyız. Böyle yetiştirdiler bizi. Ee, ne verseler anaşaat değil, ne kılsalar anaşat. Çok yapamasak da en azından onu yapmaya çalışıyoruz. Eyvallah demesini öğrenmeye çalışıyoruz. İyiyiz. Elhamdülillah yani. Yeni şartlara da intibak ettik gibi. Ama niyazımız tabii ki var. Yani yüz yüze görüşmek tekrar nasip olsun inşallah diyoruz. Şu Amin. anda i̇nşallah. böyle gidiyor. Tabletten efendim işte internetten vesaireden cep telefonundan modernitenin cihazlarından her ne kadar moderniteye tenkitle yöneliyor isekte cihazlarını kullanıyoruz böyle gidiyor bakalım nereye kadar gider Allah bilir ama iyiyiz çok şükür yani. 2. Evet. aşımızı da olduk bu arada. Oo hayırlı evet. olsun hocam. İnşallah koruyuculuğu bol olsun diyelim. Bol olsun inşallah. 15 Şifa gün olsun. 14 gün sonra diyorlar şey olacak diyorlar. Siz de söylemiştiniz zaten. Evet. Hastanede de söylediler. Bağışıklık ama dediler 6 ay sürecek. Ben dedim Allah bilir ama içimden dedim hekimlere bir şey demedim tabii yani. Hekimler işlerini yapıyorlar. Doğru. <gülüyor> yani. Allah bilir. Evet. Hekimleri kızdırmayalım yani. Ne mi lazım? <gülüyor> Eyvallah. Hocam geçen e, hafta e, akıl ve inanç mevzularında kalmıştık. Evet. E, buradan evet. devam ederiz diye e, düşünmüştük. Nasıl istiyorsanız. Hay hay. İsterseniz bir programımızı e, daha bu konuya hasredelim. Peki e, Yani e, akıl hafifleri Akılla bilebilir miyiz? Bu soruyla başlayayım ben. Akılla bilebilir miyiz? Bilebilir miyiz? Şöyle söyleyeyim. Şimdi moderniyetinin aklıyla bilemeyiz. Ama Kur'an'ı akılla bilebiliriz. Ben bu ikisinin farklı olduğunu çok sonra anladım, hissettim. Ben önce yani evde ve çevremde ki insanlardan yani mevhum pederden ve onun etrafından, itinden aklın kalbi bir akıl olduğu kanaatindeydim. Evet. Bu inancı halen taşıyorum. Yani kalp ile akletmek. Fakat sonra gördüm ki özellikle mühendislik tahsilimde, teknik üniversitede, sonraki akademik hayatımda Onların, yani modernitenin ki bizim de eğitimimizin temeli modernitedir. E, kavramsal yapısında kalbi akla yer yok. Zihni akla yer var. E, evet. Sizin bahsettiğiniz pratik, pratik akla yer var. E, zaten o met bu modernitede metafizik söz konusu değil. Yani bizim eşyanın ve hayatın hakikati dediğimiz akıl, orada yok. O konular zaten yok. Ee, bu sorunun cevabı hangi akla göre bilebilir miyiz ile karşılanabilir? Ee, modernitenin pratik aklıyla bilemeyiz ama İslam'ın tarif ettiği akılla yani hilkatin e, bize e, lütfettiği akılla e, bilebiliriz. Hatta şöyle söyleyeyim orada artık bilmekle sezmek arasında kesin bir ayrımda kalmıyor yani ilham ve keşif de o tabii. aklın bir ürünü olarak bize veriliyor hocam çok özür dileyerek Pascal'ın çok sevdiğim bir sözü vardır siz tam yerine geldi de onu bir araya sıkıştırayım istedim tabii tabii geçtiğimiz günlerde de paylaşmıştım ilahi hakikatler zekadan kalbe değil kalpten zekaya doğru giderler yani. tanrıyı hisseden kalptir diyor. Evet. Tanrı evet. Buyru buyruğu şöyle diyor. Vaktiyle beni bulmasaydın şimdi beni aramazdın. Çok evet. e, ilginç, e, <gülüyor> içeren bir söz. Evet. Yani ben zaten senin içinde olduğum için beni arıyorsun diye anlıyorum evet, ben Evet. Evet, evet, evet. Yani eee, kalbine tenezül ediyor Cenab-ı Allah fezihiyle, böyle ve itminanıyla. Yani evet. onu Yunus söylüyor. Aşk gelecek. Cümle eksikler biter, biter, biter, biter, biter diyor. Biter. Cümle esasında siz tabii hep böyle açıyorsunuz. Çok acayip yerlere gidiyor. Ben de yani biraz endişe ediyorum. <gülüyor> Yanlış bir şey söylemeyeyim. Yolun kenarına taşla çıkmayayım diye. Esasında eksik bitmiyor. Kul o eksiyi hissetmiyor. Hı -hı. Eksik bitmez bu dünyada. Endişe bitmez. Ama Allah kula o, o eksikliği hissettirmez mühim olan da odur yani. Dolayısıyla biz yani kalbiyle aklediyoruz. Zihinle aklettiğimiz başka fizik dünyayı yani şehadet alemini zihinle çözebiliyoruz. Ama gayb alemini çözmek zihinle mümkün değil. Onu kalbe gelen bilgi işte ona keşif mükaşefe evet. ilham deyin, keşif deyin ve ben yani böyle baktığım zaman evet. e, gerek mazideki tecrübelerimden yani yabancılarla olan temasımdan gerekse onlara dair okuduklarımdan onların dahi kalbine bazı ilhamların geldiğini görüyorum. Ama hissediyorlar mı, hissetmiyorlar mı veya onu algılayabiliyorlar mı o ayrı bir mevzu. Ee, ve hatta şunu da itiraf edeyim. Yani son yıllarda pek dışarıya çıkmadım. Yani Türkiye dışına ki çıkmam ve o insanlarla tekrar temas etmem lazımdı ki farkı müşahede edebileyim. Çünkü insan unutuyor Kemal Bey zamanla. Evet. Yeni, te yeni tecrübeler yaşamamız lazım. Hep aynı çevre içinde yaşadığımız zaman bir süre sonra o çevre bize olağan gelmeye başlıyor. Oradaki lütufların, oradaki ikramların, oradaki manevi lezzetlerin farkına ve tadına varabilmek için... Onların, onlardan mahrum olan çevreleri ve insanları ve hayatları bizayet iyi müşahede etmem gerekiyor diye düşünüyorum. Bunu yapamadım. Niye? Çünkü yaşadığım çevre çok güzel geldi bana. Yaşımda ilerledi. Allah beni ileri yaşta çok güzel dostlarla muhatap kıldı. Dolayısıyla böyle. Yani bu da benim bir şeyim. Ama Aslında öyle... burada burada yakacağınız meşale çok daha aydınlık ya <gülüyor> <Estağfurullah>. yani <gülüyor> o, o yani mutlaka mesela eee bir hikaye çıksam gene bir baksam onlarla konuşsam bir yerlere gitsem gene bir şeyler olurdu ama hayırlısı diyorum. Çok da yani şey yapmadım. E, bir teşebbüste bulunmadım. Hani olursa hayır demem. Bunu da buradan söyleyeyim yani. Bak bakarsan bir yere gider. Akıl böyle bir şey. E, lazım. Feda bir akıl akılsızlar lazımdır derdi onun dediği zihniyeti akıldır yani. Evet. Akıldır. Evet. Ee, bizim yani kalbin akletmesi başka bir hadise o, o ayrı bir hadise o işte bir bütün olarak bakıyor hayata Hı -hı. her iki alemi bir bütün, bütün olarak düşünüyor ve hissediyor ee, bizim tabi biz düşünme kelimesini tefekkür teemmül, tezekkür hep bunları üst üste söylüyoruz bir düşünmeyle e, iş bitmiyor e, hayal kuruyoruz ee, mesela modernite hayali küçümser. Halbuki hayal çok mühim bir şey. Bize gayb bizi gayb alemine götüren hı hı. E, bir vesile, bir vasıta. Hayal dünyamız yani görünmeyenin bir manada üzerinde bir zihni ve kalbi bir egzersiz yapmaktır. O bakın ben burada burada Üstad Yahya Kemal'i analım. Ben çok severim bu dizeleri. Daha önce de programımızda zikretmiştim. Dünya biter o yerdeki mağlup olur hayal. Temdidi ömre kudreti kalmaz daha yülün diyor üstat. Evet. Evet. Yani dünya e, biz hayal mağlup olursa, hayal kuramaz olursak, eee tahayyül artık ömrü uzatmaya gücü yetmez. Gücü yetmez. Ve evet. orada dünya biter e, diyor. Harikulade gelir bana bu. Evet. Ve sert realiteyle karşılaşırız. O bizi çok yıpratır, çok evet. çok kırar, ezer, bitirir. O bakımdan yani benim her zaman da söylüyorum, Hı. Sema ile temasım çok hiç kesilmedi. Allah ona onu lütfetti bana. Gökyüzüne bakarım, ne bulutlara kıyafetli. bakarım, evet. tulya bakarım, gruba bakarım ve kendi kendime kalırım ve tabiatla. Yani ben ona yaratılmış çevre diyorum olan ilişkimde hiçbir zaman kesilmemiştir. O işte bize bir şeyler söylüyor. Yani orada hilkatin bir e, feveranı, bir feyazanı var. O feyazan damla damla içimizde bir şey akıtıyor. Hayat şevki, işte tahayül gücü, coşku ve e, ve ona doğru buradaki o büyük harf Hu'ya doğru bir akış. Hı hı. Sonuca varmak mümkün mü? Bilemem ama akış çok önemli yani. Her şeyin bir saygı var ve o muhteşem. Ve bize her an kendi tecelliyatında bir şeyler gösteriyor. Hani şuun devam ediyor. O her an bir, şu, bir işte bir şende. Tabii. Onu, onu görüyor. Her an yeni bir yaratışta. Her an bir yaratışta, evet. evet, evet. Hocam Bu e, akıl işte böyle bir akıl. Evet, şimdi e, ben geçtiğimiz günlerde bir kitap okurken e, bir ifadeye denk geldim. Mealen e, bir Arif bir İngiliz romancı Chesterton, şöyle diyor, birden kafamda bir şey yandı, bir kandil yandı. Heh i̇şte o ee, kandil, evet, evet, işte Ondan o kandil. Sizinle paylaşmak istiyorum onu diyor evet, ki. Evet, evet, işte o kandil. Şeyleri arkamızda bırakmak anlamına gelen, bir şeyleri hep arkamızda bırakarak ilerlediğimiz fikri diyor. İçimize dahil etmek anlamına gelen gerçek gelişme fikrini tümüyle görünmez hale getirdi. Şunu söylüyor yani biz modernitede ilerleme fikri sürekli arkada bırak onu bırak oradan oraya sıçra hep daha ileriye git e, şeklinde bir zihniyet yapısıyla modernliği inşa ettik bu e, uygarlığı inşa ettik. Halbuki her şeyi bırakmak değil de toplamak içimize almak zenginleşmek dahil etmek fikri olsaydı başka bir uygarlık inşa edecektik. evet. Evet, aynen öyle. Yani kadim medeniyetlerin pek çoğunda olduğu gibi manevi olarak terakki etmek, içeride gelişmek, içeride büyümek yerine işte modernleşme, aydınlanma düşüncesiyle ortaya çıkan modern Batı medeniyetinde hep arkada bırakmak, geride bırakmak, hep öne atılmak fikri var. dolayısıyla da insanın manevi terakkisine mani olan bir hal var burada. Durup denlenmiyor çünkü. ben Dem, evet. bu demdir demiyor. Hep dışarı bakıyor. Evet, kendi hep dışarı içine, bakıyor. Kendi içine bakmıyor. O muhteşem enerjiyi yani İslami söylemle devam edersek Cenab-ı Allah'ın lütfettiği o Hı -hı. muhteşem insani enerjiyi, ilahi kaynaklı o insani enerjiyi esmandan ve sıfatlardan bize verilen paydan payımıza düşen o muhteşem gücü Hı -hı. fizik alemin keşfi için kullanıyoruz. Ama bu İnsan olarak bize emredilen kendi iç dünyamızı rafine etmek, saflaştırmak, nefsimizi teski etmek noktasında modernitenin hiçbir e, gayreti olmadı. Evet. E, i̇lerleme fikri şöyle, teknolojik olarak e, bunu, bunu söyleyebiliriz. Şöyle ki, yani ölçülebilen bir dünya çünkü teknoloji dünyası. Evet. Sizin otomobiliniz 10 e, km, 100 km gidiyor, ötekinin yaptığı 150 gidiyorsa... O ondan daha hızlı gidiyordur. Bunu söyleyebilirsiniz ama daha iyi diyemezsiniz. Çünkü iyi bir değer hükmüdür. Ötekisi mekanik dünyaya ait bir hükümdür. Hızlı veya yavaş, sıcak veya soğuk, buna benzer uzun veya kısa, ağır veya hafif. Bunlar mekanik dünyaya ait hükümlerdir. Ama iyi ve kötü dediğiniz zaman bu değer dünyasına ait bir hükümdür. Neye göre iyi, neye göre kötü. Evet. Ama modernite bize bu ayrımı yapmak fırsatını dahi tanımadı. Daha hızlı gidiyorsa daha iyidir dedi. Evet. Ama öyle olmadığını şimdi anlıyoruz. Çünkü iyi yani bize, bizi mutlu eden, bize huzur veren, insan olarak söylüyorum. Bizi tatmin eden değil, egomuzu tatmin eden, daha hızlı giden bir araç egomuzu tatmin etti. E sonra, sonrası yok Halbuki kalbin tatmini öyle değil. Kalp bir manada rahata erdiği zaman başka bir şey istemiyor ama beden istiyor. Kalbin tatmini farklı Biraz, bir şey. Ben kendi disiplinimden bakacak olursam çok e, güzel. Tabii, tabii, Modernlikle ilgili şöyle bir şey de görüyorum hocam. E, yani bizim modern bilincimizle alakalı. E, geçmişte insanlar bu e, talihsizlikten kendi paylarına düşeni kabullenmekte zorluk çekmiyorlardı. Mesela insanlar ölüm duygusuyla barışık yaşıyorlardı. Ee, i̇nsanlar kefenlerini alıyorlardı vefat etmeden. Hatta kefen parasını ayırıyordu en yoksul insan bile. Hayatın akıp ölüme katışmaktan başka bir gayesi yoktu. Ee, ölüm bir kesinti hali değil, bir devamlılık haliydi. Yani varlık evet. bir boyut değiştiriyordu. Evet. Ee, Şimdi bilinçteki kırılmadan sonra ölüm müstekreh bir şey, kaçılacak bir şey. Mücadele edilmesi gereken bir şey haline geldi. Bunun gibi bedenin kırılganlığı, acziyet, fanilik... ...bütün bunlar hep mücadele edilmesi gereken şeyler haline geldi. Mesela modern evet. tıba baktığınız zaman ölümle savaşıyor, acıyla savaşıyor. Anti-aging. Evet, anti-aging. <gülüyor> Halbuki e, Jung'un çok güzel bir e, tespiti vardır. Der ki... E, Bilinç aslında acıyla başlar. Gerçek manada bilinç yani insanın kendini dönüştürebileceği bilinç acıyla başlar. Acıyı hissettiğimiz anda bir şeylerin yolunda gitmediğini, hayatta bir şeyleri eskisinden daha farklı yapmamız gerektiğini, daha farklı ele almamız gerektiğini hissederiz. Acıyı hayattan kovan bir anlayış, yani Hazreti Eyyub'un sabrını anlamayan bir anlayış, bu, ee, hayattan aslında gerçek manada itminan duygusunu da kovmuş oluyor. Çünkü o acıyı alt ettiğimiz zaman veya o acıyı içimizde dönüştürüp bir anlama çevirdiğimiz zaman hayat manalı hale geliyor. Hep evet. acıdan kaç, ölümden kaç, bütün tabii hallerden kaç, yaşlanmaktan kaç. Yaşlanmaktan kaç. Yani fıtri olan her şeyden kaçış üzerine kurulu bir kaçış medeniyeti diyelim. Evet. Bu da e, insanı, e, bakın Akıl akıl çok yüceltiliyor fakat bir sürü akıl dışı in, şeylere inanan insanlarla karşılaşıyoruz. Evet. Bu new age akımlar efendim, evet. yogalar efendim, e, e, evrene mesaj evet. göndermeler, e, evet. bir bir sürü çok ilginç e, spiritüel e, yarı spiritüel e, şeylerle karşılaşıyoruz. Akıl dışı şeylerle karşılaşıyoruz. Çünkü kalbin gayba ihtiyacı var. Yani bu fiziksel dünya kat diyelim, iç alemimiz diyelim, ruhumuz diyelim onu doyurmuyor. Evet. Fakat din öyle bir öcü olarak gösterilmiş ki oraya da sığınamıyor. Biraz evvel bahsettiğiniz gibi akıl dışı şeylere inanmak. Neden? Çünkü insan varlığının rasyonel dünyanın dışında bir başka dünyaya referans vermeye ihtiyacı var. Hı -hı. Bunu çok net ben söyleyebilirim. Evet. Ee, yani böyle İnsanlar tanıdım vesaire. Çok akıllı insanlar. Ama e, yani vahiy veya aşkın dünyadan gelen haber e, pozitivist söylemde üzeri çizilmiş. Oraya iltica edemiyor. İ, i̇ltica edebilse yani o bir ön yargı. Ve onun farkında değil. Onun üzerine e, yani rasyonalitenin ötesinde bir dünya tasavvur ediyor. İşte biraz evvel bahsettiğiniz o dünya. Tabii ki akıl dışı bir dünya ama buna muhtaç adam. Çünkü rasyonel sınırlar ona ne kadar refah verse de iç tatmini, iç huzuru veremiyor. Öteki de vermiyor ama dal dala konuyor, böyle gidiyor. Ve sonra da hayat bir yerde bitiyor. Ben bu şeyde bizim tabii yani maceramız, yani kendi memleketimizde çok masum henüz daha. Ee, evet. Daha aşırı uçları yakalamadık. Evet. Cahizliği çok şey bulurum ben. Ee, uyarlıcı bulurum. Neylersin? Ölüm herkesin başında diyor ya. Yani. Uyudun, uyanmadın olacak. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında bir namazlık saltanatın olacak, tat misali omuzallara taşında. Ee, yaş 35 yolun yarısı ya da garip. Dante gibi ortasındayız ömrün. Halbuki 46 yaşında ölüyor yani. Acayip bir şey değil mi yani? Ee, böyle. Ee, ne yapalım? Ee, bu çağda yaşayan insan e, bu çağın e, yani biraz işte de batıyı tanıyorsa moderniteyi tanıyorsa tanıyabiliyorsa o imkanları varsa merak ediyorsa biraz postmoderniteye falan bakıyorsa bu realiteyi görüyor. Fakat e, şunu da hemen söyleyeyim yani inanmak yani iman etmek o bir nasip işi. Hı hı. O, o, o nasip verilmemişse o çok zor yani olmuyor yani akılla o mümkün olmuyor o bakımdan e, yani ben hep kendime de söylüyorum yakın çevreme çocuklarıma talebelerime e, söylüyorum aman yarabbiden başka bir şeyimiz yok yani ilticagahımız yok bize bu nimeti verdin e, layık olamıyoruz ama sakın bizi bundan mahrum etme diyorum ve tabii ki yani kendi bulunduğum söylem içerisinde bu rahmeti bize getiren Cenab-ı Resulullah'a olan bağlılığımız, ittivamız, itikadımız, sevgimiz, muhabbetimizin de her an artması lazım. Bu bir meselesi. Frank diyarında gördüm çok pırıpırlı zekalar, çok ahlaklı insanlar ama iman edemiyorlar. E, lisede çok güzel bir fizik hocamız vardı. Bizim ismi mühim değil bir e, insan. E, bize çok güzel fizik öğretti. Hatta Teknik Üniversitesi'nin ilk yıllarında onun öğrettiği fizikle biz baya rahat ettik. Yani o, o, o seviyede bir fizik öğretmiş bize. Yıllar sonra üç ay kadar gittik. 80 küsür yaşında. E tabii o yaşta bir hanımefendi, düşünen bir zeka, e, su lisede parlak, Hocaları daha sonra yurt dışına yollamışlar. Gitmiş, hı. görmüş vesaire. Hı hı. Diyor ki bir tanrı var. Hı hı. Müthiş bir enerji. Hı. Ama diyor ben de varım. Yani ben de düşünüyorum. Ben de zekiyim. E ne söylersiniz yani hocanız lise çağında ya, gör, size öğretmiş bir şeyler. 80 yaşına gelmiş, yaşı geçmiş vesaire. Bir tanrı var ama meşkük bir tanrı. Bir şey demedik. Çocuklar benimle gittiğim dostlar biraz sen konuş falan dediler. Ben de biraz kendi maceramdan bahsetmeye çalıştım. Çok hoşuna gitti. Sonra elini öptük ayrıldık. Birkaç sene sonra da göçtüğünü gördüm. Yani böyle şeyler de oluyor hayatta. Yani böyle bir ne bileyim hicranlı maceralarda oluyor. İnşallah yani ben İslami terminoloji konuşayım. İmanını kurtarmıştır diyeyim. Cenab-ı Allah böyle insanlara da gösteriyor. Yani ben herkese bunun nasip etmem diyor. Akıl verdim, fikir verdim, imkan verdim. Ve kanaat verdim. Yani o zekayla çok daha iyi mevkilere gelebilirdi. Bu iyi mevki derken açısından söylüyorum. Ama evet. onu o, o mevki onu tatmin etti ve hizmet etti. Ama bir tanrı var, enerjisi var. Ama ben de akıllıyım. Dediği anda zaten biraz problem çıkıyor orta yere. Hep şeyi hatırlarım. Ben benim, sen senin, ne kul, ne, ne Rab, ne ibad diyor Fikret. Evet. Ben benim, sen de sen, ne Rab, ne ibat yani diyor. Tabii bu biraz sıkıntılı bir durum. Ne diyeyim yani bir şey söyleyemiyorum, söyleyemiyorum bu konuda. Ama dediğiniz gibi yani işte o akıl çok önemli bir şey. Ama hangi akıl? O işte ah teslimiyet diye bir yazı var. Evet. İleva vardır. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ah, teslim. ah teslimiyet. Bazen aklın sınırları e, ak, aklın sınırları vardır. Yani onu idrak edebilmek, akılla varabileceğimiz bir son nokta olduğunu idrak edebilmek çok büyük bir bağıştır kıymetli hocam. Ben öyleyim. Değil mi? Değil mi? Evet. Yani ben evet. E, akıl ve zihin e, üzerine çalışan e, bir uzmanım. E, evet, ben evet. aklın sınırlarını görüyorum. Yani kendim, Görüyorsunuz Akıl Akılda, e, yani moleküllerde bir değişim oluyor. E, akıl artık eskisi gibi durmamaya başlıyor. E, hayaletler evreninde dolaşmaya başlıyor. Yahut e, tamamen normal işlediğini düşünsek bile aklın. Bir bakıyorsunuz insan kendine tuhaf tuhaf tuzaklar kuruyor. Mesela e, <gülüyor> kendine taraf oluyor. Kendini her şeyde haklı görüyor. Değil mi? E, ...olaylarda kendi kabilesinin kendi çıkarını gözeterek... ...o lenslerden, o merceklerden geçirerek hadiseleri algılıyor. Buna kısa devreler deniyor. Ön yargı kısa devresi, efendim, kendine taraf olmak kısa devresi. Bu tür kısa devreler bizi pek çok irrasyonel düşünceye götürüyor aslında. Kendimizi olduğumuzdan daha akıllı algılıyoruz... ...daha yakışıklı algılıyoruz, daha zeki algılıyoruz filan kendi kabilemizi diğerlerinden üstün tutuyoruz. Eyvallah. Karşı kabileyi olduğundan daha çirkin, daha kötü görüyoruz. İnsana insan aklı o kadar büyük tuzaklar kuruyor ki. Marifet aslında o tuzakları fark edip o tuzakların üzerine çıkabilmek ve akılla gidebileceğimiz yerlerin sınırlı olduğunu idrak edip ah teslimiyet deyip teslim olabilmek galiba. Eyvallah, hiç üp etmeyin. Biz böyle anlatırken Mehrum Peder'in okuduğu bir e, beyt vardı. Bir mısra hatta. E, şöyle akıllar ah geçen eyyamı için deli bayram geliyor der sevinir. Bilhassa biz böyle çocuk yani işte 12-13-14 yaşlarındayız. Bayram gelirken tabii seviniriz. Hoşumuza gider bayram bizim. Niye? Sağaçlı hmm. kalacağız. Aile büyüklerini göreceğiz. Bir hareket bizim hayatımızda bayram. Hala sevinmiyoruz. Ama bu çocuksu ve biraz da sanki Nefsani bir sevinmedir o. Yani bir realite, biz, işte biz de varız, büyüdük. İşte ne bileyim ben uzun pantolon giydiğim günü hatırlıyorum. Çok hoşuma gittiydi yani. Uzun pantolon giydim artık. ben büyüdüm falan gibi. Kaç yaşındaydınız yani. hocam? Valla 8-9 tahmin ediyorum. E, demek ki kısa yani. pantolondan uzun pantolona geçiş bir büyüme e, evet. evet veya emaresi. Evet, Aa, Ne kadar şey güzel. vardır böyle. Evet. İlk defa tıraş takımı bana hediye ettilerdi orta mektepte. Yani evet. orta ikiden içe geçtiğim sene yanılmıyorsam işte 12-13 yaşlarında evet. vay dedim ben de artık büyüdüm. Yani sakallarım <gülüyor> çıkacak <vesaire. gülüyor> Ve de O arada demek ki yani ikaz babında akilalar geçen eyyamı için deli bayram geliyor derse çünkü mesela şunu tabii ben daha iyi olayım bütününü düşündüğüm zaman biz hiçbir zaman bize verilen Zaman dediğimiz o büyük nimetin kadri kıymetini bilemiyoruz. Yani bunun üzerinde çok durmamız lazım. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü de bize bunu böyle e, talim buyurdular. Neci Fazıl'ın hep şu anda çok hatırlıyorum. Nur topu günlerin kanına girdim, kutsal emaneti yedim bitirdim diyor Neci Fazıl yani. O tabi çok ekstrem bir adam yani fakat mü mühteşem, evet. muhteşem ve çok şey, şiir bu. Yani çok az kelimeyle net ifade ediyor. Poezi pür dedikleri Franklerin yani net bir nazım. Hiç fazlası yok. Nur topu günlerin. nur topu ne? İlahi lütuf zaman size verilmiş. Müthiş bir ilahi lütuf. Nur topu günlerin kanına girdim, kutsal emaneti yedim bitirdim diyor yani. Böyle bir şey akıl bilemiyorum ee, ama çok da yani karamsar olmamak lazım diyorum kendi kendime. Ee, hayatta hiçbir zaman keşke demedim. Ee, burada bir gaflet mutlaka vardır. Ama Allah koruyor insanları. Geçen defa da bu bahsi bir e, sen sohbetlerin birinde intihara teşebbüs etme özel olan bir hanımefendi, bir evet. gençlik hanı, otomobilin kenarından durarak Evet. Bir şekilde çevirdi o işten. Öyle işler oluyor. Biraz evvel siz sözünü ettiniz. Yani akıl taraftır. Kendine yontar. Kendi kabilesini, kendi varlığını daima üstün görür. Tabii burada benim aklıma hemen şeytan geliyor. Nefsi emmariyi körükleyen, onun üzerinde ciddi Hı. eylemler yapan bir aktör o da. Allah muhafaza buyursun diyorum. Ee, ve hep biz işte söylerken e, ben okurum evden çıktığım zaman sabahları e, Avuz Bilgen'imine şeytani racim diye başlıyoruz yani. <gülüyor> Hocam bugün e, bugün bir arkadaşımızın bir notuyla karşılaştım. Tekke erbabı e, çocuklarını dışarıya gönderirlerken Yusuf suresinin 64. ayetini okurlarmış. Bu yeni bir bilgi. Darko çok ee, şöyle e, hemen önüme e, not aldım oradan okuyayım Yakup dedi ki daha önce kardeşi Yusuf hakkında size ne kadar güvendiyse bunun hakkında da size ancak o kadar güvenirim en iyi koruyucu Allah'tır o acıyanların en merhametlisidir yani bakkala çocuk gönderirken dahi arkada e, bu ayeti okur üflerlerdi diye bir not vardı ee, yani bu bana mesela çok ilginç geldi Hayatın her alanında maneviyat var. Maneviyatın tabi. dışına çıkan bir şey yok. Yani öte dünyayla bir arada yaşıyoruz. Tabii tabii tabi, tabii. Şimdi bak siz söyleyince aklıma geldi. Fallahu hayvun hafızan ve erhamirrahimin. Sule Yusuf'ta var bu ay. Belki de ben şimdi bak bakarım bu sohbetten sonra. Meal'de Sule Yusuf'ta ama 64 olabilir. Yani çünkü Yusuf aleyhisselam yani babam da bunu çok okurdu. Hı -hı. Bilhassa sokağa sokak zaman ben de okurum. Allahu hayrun hafizan ve erhamer rahimin. Evet hocam o işte. Evet. O ettiğim. Evet tabii. Bakın şimdi oturdu yerine. Bu kadar hayat çok enteresan bir şey çok yani şayan hayret bir şey. Yani 70 sene evvelki bir hatıra şu anda yerine oturuyor. Muhteşem. Demek sizin babanız da bu bu şekilde uğurlardı sizi. Tabii. Kendi de okurdu, bize de okurdu. Nasıl? What? ve mesela üniversiteye giderken ben her sabah babamın elini öperek ayrılırdım evden özellikle üniversiteye giderken e, Orada, yani aynı şehir içindesiniz tabi tabi tabi babanızı yani, elini öpüyorsunuz oturuyoruz, ben Teknik Üniversiteyi okumaya gidiyorum Hı -hı. eğitime gidiyorum her sabah ben müsaadenizle gidiyorum elini öperim o, okur ve ben giderim böyle, böyle oldu hadise yani bir zırhla sizi zırhlandırıyor. Şimdi Taksim'e gidiyorsunuz. Efendim, bir başka muhide gidiyorsunuz. Refaya gitmiyorsunuz artık. yani. Beyazıt'tan, Fatih'ten ayrı bir muhit. Ayrı insanlar, ayrı bir hava. Vesaire böyle işte demek ki. Yurt dışına giderken de Fethi abi okudu bize yani. O da acayip bir hazretti yani. Yurt dışına giderken de. O, o, okuduğu böyle Oğlum, böyle onun size bir e, nasihatı vardı onu bir kere daha evet. hatırlayalım geçmiş programlarda bahsetmiştik ol, ol, çok e, siz e, az önce söylediğiniz e, duayı yani, vallahu hayrun hafıza er, e, ve erhamur rahimin. E, bu e, 70 sene evvel size evet. de söylenen bir dua değil mi hocam evet bir ayet-i kerime evet, bir ayet-i kerime tabi evet ona benzer bir şey miydi Fethi Bey'in de size? O da öyleydi evet. yani evet. Ben işte böyle böyle deyince tun hikayede kısasını söyleyeyim. E, çünkü duygulanıyorum ben de bunları böyle hatırlayınca. Evet. O insanlar e, yani gittiler ama maneviyatları burada hatırlıyoruz evet. onları biz her zaman için. Hı hı. Ve bize destek oluyorlar. Dedi ki sen işte Kennedy o bilirdi hepsini. Gitmemiş ama biliyordu. Hı. Kennedy söylerdi yani aynen böyle Kennedy Airport'a dedi ayak basarken Teyarvinlerin merdivenleri e inerken üç ilas bir Fatih'a Efendimiz ve diğer işte Mbiagi Sam Hazıratı yani, vesaire yani. ve erenlere dedi bunu yolla dedi yani Amerika'ya ayak basarken onlar seni hırsederler dedi orada bu hırs tabii çok yani acayip bir şey Hı -hı. E, bir muvite giriyorsunuz Hı -hı. ve çok yabancı bir muhit e, ruhi bir şey de oluyor yani bir e, gerilim oluyor ama ben onu elhamdülillah bir, bir, bir ayda filan atlattım çünkü herkes bir başka havada ve bir başka muhittesini bir yapmak zorundasınız hatta bir itirafta bunu, bunu söylüyorum ben ilk gittiğim haftalarda e, Leha Üniversitesi çok enteresan bir yani ben bilerek ve isteyerek spesifik bir laboratuvara gittim bir mühendislik laboratuvarı Hı. gördüm ki öyle bir şey olsa da ben Türkiye'ye dönsem, yani dünya savaşı mı çıkacak, atom bombası mı atılacak, yani döndükten sonra benim üzerimde beni ayıklamasalar, kınamasalar, gitti de beceremedi, döndü demezler <gülüyor> Ama olmadı. Fakat sonra alıştım. Ve alıştıktan sonra da onlara uymadan alıştım. Beni, beni korudular, öyle görüyorum yani. Sonra bir küçücük kapı açıldı. Oradan geçtim. Ve yavaş yavaş her şey tekrar bir tırnak normale döndü gibi. işimi bitirdim ve döndüm Türkiye'ye. Bunun daha bir farklısı doçentlik için gittiğim Belçika'da e oldu. Orada tabii Avrupa Amerika'ya göre daha munis geldi bana. Daha insani geldi. Amerika biraz şeydi. Hele şimdi son gittiğimde çok insafsızdı. Ama Avrupa'da denk geldiğimiz daha... bir yalnızlar ülkesi gibi sanki değil mi? Evet, ya, yalnız çok ve yalnız. çok çok çok son gidiğimde çok sertti yani, çok sertti. Hiç insaniye boyut kalmamış. Sadece onların tanımladığı bir çalışma var. Hı -hı. Ve o hiç insani değil yani. Evet. Sizde hiç kendinize ayıracak bir şey yok. Sadece onların tanımladığı çok spesifik sayıda bir çalışma var. Hocam bir yani spesifik... yapar... Bir çok özür dileyerek Gerçekten. bir, bir e, akademisyeni dinliyorum e, şeyde televizyon pardon internette bir programda diyor ki Amerikalı bir hanım Almanya'ya çalışmaya gidiyor akademisyen bir sahada çalışıyor üniversitede kalıyor akşam yedi sekiz filan e, zaten gurbete gitmiş e, oturuyor odasında çalışıyor sonra patronu geliyor Alman hoca profesör diyor ki siz ne yapıyorsunuz burada diyor saatin bu saatte diyor 2.3 8'de diyor. E, çalışıyorum diyor sahamla iyi çalışıyorum. Ya diyor, beşte bitti diyor mesai. Evet. Siz niye diyor kendinize ayırmanız gereken zamanda çalışmaya devam ediyorsunuz? Evet. Bu gayri evet. insani bir şey diyor. Çok haklı. Evet aynen bu işte. Evet. Yani Hayır. insanın da hırsının sınırları olmalı. Kendine bir e, sınır çizebilmeli. Evet. Biraz iç gelişimine, manevi gelişimine de evet. zaman ayırmalı. Evet. Sadece çalışma eksenli bir hayat işte Amerika'daki insanların mesela içlerini boşaltıyor. Boş benlikler haline getiriyor onları. Evet. Ve onlar çok kolay yönetiliyor. Siz onu çok daha iyi biliyorsunuz. Tabii. Çok kolay yönetiliyor, çok kolay dirette ediliyor, istikamet veriliyor. Avrupa'daki benim işte gittiğim 79-80 akademik yolu ki bu 40 sene geçti üzerinde. Ama orada çok daha dengeli bir hayat gördüm. Fakat tabii o da Türkiye gibi değildi. Yani Türkiye'de bir de bu ilimde de böyle yani hayat bir bütün. Orada da bir nasip var size. O nasip kadar alabiliyorsunuz. Ve yer istikametleri, diğer cihetleri de ihmal etmemeniz lazım. Yani kalbinizi ihmal etmemeniz lazım diye düşünüyorum. Evet, evet. Öyle. Yani biraz e, belki buradan güncel olanla ilgili de bir şeyler e, söylememiz lazım. E, mesela e, günlük hayata çıkarılabilecek notlardan bir tanesi, insanın kendi e, iç aleminin gelişmesine de dikkat etmesi gerektiği. E, evet. Yani sonsuz bir koşuşturmaca içinde e, hayat geçtiği zaman, İçe bakışımız kayboluyor kıymetli hocam. Hep dışarıya evet. baktığımız zaman, evet. hep dışarıdan bir medet umduğumuz zaman veya alkış beklediğimiz zaman, aferin beklediğimiz zaman, iç alemde yalnız kalıp kendimizle konuştuğumuz, dış alemden saklanabildiğimiz zamanlar azalıyor ve bir istiridye kabuğunun içinde hani kum tanesinin zamanla inciye dönüşmesi gibi büyük bir fırsatı kaçırıyoruz kum tanesi olarak kalıyoruz inciye dönüşme fırsatını heba ediyoruz maalesef öyle oluyor ben mesela bu özellikle iletişim devriminden sonra tabi ki insanlar işte cep telefonu üzerinden sosyal medya vesaire işte bir, bir başka ile karşı karşıya kalıyorlar ben şunu söylemeye çalışıyorum bir insanın veya bir grubun daha doğrusu adını da söyleyelim, küreselcilerin planladığı, programladığı dünyaya kapılmayın. Hı hı. Peki hangi dünyaya kapılalım? Sizi yaratan Cenab-ı Rabbül Alemin'in planladığı, inşa ettiği dünya iç içinde biraz vakit ayırın, o dünya içinde biraz vakit ayırın ve o, dü o dünya içinde kalın. E ne yapalım? Kendinize baş başa kalın ve tabiatın bir parçası olduğunu yaratılmış çevrenin bir parçası olduğunuzu hissetmeye çalışın. Toprakla ilişkinizi kesmeyin. Ağaçlarla, diğer hayvanlarla ilişkinizi kesmeyin. Gökyüzüyle ilişkinizi kesmeyin. Büyük ovalarla, varsayar çevrenizde dağlarla, çölle, denizle ilişkinizi kesmeyin. Ben askerliği Ankara'da yaptım. Hı -hı. Haymana'da kalıyorduk bir öyle oldu bir şeyde bir askeri üste mesela temmuz geceleri yaz gecesi Haymana Ovası'nın ihtişamını hatırlarım of evet yani o, o ayrı bir güzellik o her zaman mesela yaşadığım şehirde böyle bir ova yok İstanbul'dan söz ediyorum Hı -hı. ama İstanbul'da da deniz var mesela sık sık bahsederim bir azizi ziyarete gidiyorduk hmm. Elmalı'da Hazreti Sinan-ı Ümmi beni götüren doktor çok hoş bir arkadaş genç bir çocuk dedim ki Mehmet Bey şu dağlara bir bak Toroslar hmm. Kasım sonu Aralık başı. diyorlardı ki bize bir 15-20 gün daha geçseniz filan geçitten inip Fethiye'ye geçemezsiniz kar yolları kapatır 2000 küsür metre Toroslar Hı -hı. Mehmet Bey hala der, hocam dağlara bakmak beni çok mutlu ediyor, evet. Hı -hı. Orada yaratılışın ihtişamını görüyorsunuz, yalnız ve muhteşem dağlar. Ee, bu bir başlangıç. Buradan bir yerlere doğru gidecek insan ama e, modernist insanın biraz evvel de sözünü ettiğiniz gibi hep dışa bakıyor ve birisinin çizdiği bir senaryo içinde. Bırak, Allah'ın sana çizdiği senaryo içinde kaybolmaya çalış cenab Allah bu fırsatı veriyor. Bir e, asistan çocuk var. E, bu arada çok bana yardım ediyor. E, şeye Tez izlemeler var şimdi. E, ondan sonra bana bir resim gönderdi. Dedi ki ben Anadolu Feneri'ne gittim. Hani kar yağmış görebilirim. Kar yağmamış ama deniz muhteşemdi. Ben de sonra ona böyle biraz bir ipucu verince dedim bu nasıl bir şey? Hocam dedi ben her böyle bir imtihandan filan sonra giderim Anadolu Feneri'ne. Çünkü yani gidebildiğim bir yer. E orada kendi kelime tabiata bakarım. Çok hoşuma gitti yani o çocuk. Şimdi benim nezdimde bir iki kademe yükseldi yani genç bir adam bu. Evet. Oturup internette bilmem neye bakmıyor. Anadolu Feneri'ne gidiyor. Oradan denize bakıyor. Bu, bu, bu bir mü, mü, müthiş bir şey yani. O denizin ihtişamını sevgiliyor. O ihtişamdan tecelliyatta geçmek daha kolaylaşıyor. O deniz de bir şey söylüyor çünkü bize. O da yaratılmış. O züker de yaratılmış. O ışık oyunları, gölge oyunları, o köpükler vesaire hep bizi bir yere götürüyor. İşte yani ilk adım bu. Allah'ın yazdığı senaryo, çizdiği resim üzerinde biraz yoğunlaşmak. Bir mi var? Hayır. Bir kafe mi var? Yok. Sadece o manzara seyreden manevi ruhi bir keyif alıyorum diyor ki böyle bir hadise yani. Güzel e, doğanın yasalarının görünür hale gelmesidir. Değil mi? E, yani aslında biz e, Allah'ın ayetlerini seyrediyoruz. Evet, evet. Allah'ın evet. ayetlerini seyrediyoruz. Onu aracısız e, bilhakkın kalbimizde idrak ediyoruz o sırada. Evet. Çünkü e, basir sıfatı bizde de var görüyoruz. Ve sesini duyuyoruz. Hatta kokusunu alıyoruz. Şimdi fakiriniz bir küçük çalışma yapıyorum. Belki bir kitap olur yakında. Yani acaba bizim dünyamızda yani İslam medeniyet tasavvurunda sanatı nereye oturtabiliriz? Bu konuda ben epeyce düşünüyorum. Bir takım kitaplarda hani yazmaya çalıştım filan. Şu noktaya geldim bilmem ne dersiniz. Yani bizim içimizde, iç dünyamızda İlahi lütuf olarak bir güzel bölgesi var, bir güzel alanı var, bir güzel uzayı var. Buraya diyebiliyorsak biz güzeli idrak ediyoruz. O da işte cemalden bize verilen bir nasip. Nasıl işte irade sıfatından verilmiş, semi verilmiş, basi verilmiş, tekellüm verilmiş, bediden de bir şey verilmiş o içimizde. Orayı köreltirsek, biz başkasının güzel diye tavsiye ettiği noktada takılıp kalırız. Ama oraya yani Hüsnü Mutlak'ın bize ilham ettiği o bölge üzerinde biraz yoğunlaşırsak ve o e, alanı e, e, geliştirirsek işte o zaman Ayahşı Şakir Efendi'nin dediği gibi müsaadenizle o dörtlüğü okuyayım her zaman okuyorum. Her peri bakmaz diye deyin adi deyin. Her sevad bölülte aldanmaz dili sevdakarim, afıtab hüsnu hurban, akibet eyler uful ben muhib zalim la muhib bilafilim. Hazreti İbrahim'in bu Kur'anı Kerimde. Yani güzel, cenab Allah ve onun yarattıklarıdır. Bulup çıkarmak kula ait. O da işte içimizdeki güzel duyu alanındaki güzel bölgesini işlemek. Güzel söz dinlemek, güzel insanlarla temas etmek. Benim onlar artık yoklar yazdıkları var. Benim için hatıraları var. Yunus yazmış ve gitmiş. Aç aç oku yani. Tabii. Ak bir gönül vermiş bana ha demeden ayran olur. Ha bu bir şey söylüyor mu? Söyler. Çok şey söylüyor yani. Tabii. Hocam çok teşekkür ederim programımızın süresini epey aştık. <gülüyor> Ama siz de böyle yapıyorsunuz yani. Eyvallah yok çok güzel çok güzel gittik Oturuyorum çok. size. Gönlünüze dilinize sağlık. Ben bir veda anons yapayım önümüzdeki hafta devam edelim inşallah kıymetli dinleyenlerimiz gönül sadasından bu haftalık bu kadar önümüzdeki hafta görüşmek üzere hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.